Düalizm, Birbirine indirgenemeyen iki prensibin veya iki cevherin varlığına inanç, iyiliği ve kötülüğü temsil eden ikili bir tanrı inancı, ikicilik.